Hristiyanlıkta itiraz yoktur. Neden diye sorulmaz. İslam'da neden diye sorulur. İlleti sorulur. Allah'ın farzı dört denmiş. Neden? İlleti nedir? Soracaksın. Bunu söyleyen zat da sana bunu izah edecek vazifesi. Boynun borcu yani alim. Gizli kapatlı bir şey yok. Onun için Hristiyanlar mesela 1-3-3-1'dir derler. Yani tesis ederler allah Teala Hazretlerini. Papaz Efendi bu ne demek derince o, sorulmaz o. Gitti o kadar. Ya kabul edersin ya kabul etmesin. Gitti o kadar. Hatta çok alim bir adam vardı professörlerden. Kendisine dedim ki, ya sen dedim bu ilimle, bu kapayla, kimseye nasıl giriyorsun dedim Hristiyan kendisi. Dedi ki bana, Hocam efendim dedi, kimseye yer geldi. biz şapkayı çıkarırız dedi. Şapkayla beraber akıl da bırakırız, dışarıda öyle şeyle gireriz dedi. Bizim dinimiz alidir. Allah dini. Öğreneceksin, soracaksın, yapacaksın. Bizde kalbin imanı bile sahip değildir diyenler vardır. Tahkikli iman ister bizde. Ama biz aramıyoruz dinimizi, biz dinimizi öğrenemedik. Güzeli bilemedik biz, Güzeli bulamadık. Ya yanlış bir yere sorduk. Doktor zanettiğimiz beyaz gömlekli bir adama sorduk hastalığımızı. Halbuki o doktor değilmiş, o kıyabede girmiş. Ne demekse ne adı bildim acaba?